Bilal min Şeytan Rajeem والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد والعالمي والصفحي الأجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعلموا أيها الإسلام فإن أثقل الحديث الكتاب الله Te es soleni hadisi ki siz, sallallahu aleyhi ve sellem. En şerr-i umurü muhtesatühâ. Ki her muhtesetin bir duâ, her duâ ki dalâlete, her ve â ve cisadı, ittısr ila nebî. aleyhi ve Da ve otul ve her şeyin, el kılık, el mısafir, ve şarap, el zalimli insan, el Resulullah acz ve cemaat-i müslümin allah Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, ihsada ve ikramı dünyada ve ahirette gümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala ve Pekaddes Hazretleri Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem Hazretleri'nin sünnet-i semiyyesini öğrenip tatbik edip Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi gümlenize cümlemize nasip eylesin.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 bütün hadis râvilerinin ve bütün âminlerin, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun fark ashabının ve etbaını, evet. ümmet Muhammed'in mürşitleri olan ve olan ülema-i muhakkıfin, saadat ve meşahit-i bu belgedemset eden tatitlerin, şehitlerin, gazileri bu binaları yapan, bu hayrat ve hasenatı tesis eyleyen hayır ve hasenat ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şuraya toplanıp gelen siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün sevdiklerimiz ve yakınlarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim hediyemiz olsun ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimize rızasına uygun yaşayıp sevdiği, razı olduğu kullar olarak huzuruna varalım diye bir Fatiha, üç iflas şerif okuyup o mübareklerin ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım buyurun sizinle.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 Demek ki peygamberlik vazifesinin ana hedeflerinden birisi insanların güzel huyunu olması. Güzel huyunu insanların <gülüyor> haline gelmesi, güzel huyunu öğrenip, kendilerini terbiye edip kamil, ohlu, salif kimseler haline gelmesi. Filancı adam çok kadar kitap okumuş, filancı adamın bu kadar hücresi şey var, filancı adamın şöyle bir makamı var. Var ama yani uyu nasıl?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 İyi insandır. Yoksa hangi uluğuna sahip olursa olsun, hangi diplomalara sahip olursa olsun, hangi okullarda okumuş, mezun olmuş olursa olsun, bir diploma sahip olur ama Allah bildiğinde mahkul bir insan olmaz. Çünkü Allah başka insanlara zararı dokunmayan, başka insanlara faydalı olan kimseler olmamızı istiyor. Biliyorsunuz herkesin kulağında olan bir hadisi şeriftir ki insanların en hayırlısı, en hayırlı insan, insanların en hayırlısı, öteki insanlara faydası en çok dokunuludur. Bir insan namaz kılabilir, kendi başına tesbihler çekebilir, kendi zatına, kendi adına bir takım ibadetler, taatler yapabilir. Bunların yanında başka insanlara fayda sağlayan işler de vardır. Mesela yemek yedirmek, açları duyurmak, çıplakları, giydirmek, kimisinin hizmetine koşmak. Bu ikinci hayırlar, yani sırf insan kendisine mahsus değil de başkalarına faydasız dokunan hayırlar, işler sevapça daha yüksektir. Çünkü İslam,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 onun o şahsen yaptıkları, demek ki ilaç fayda vermemiş. Onların hepsi birer ilaç idi, ya usulü ile içmedi, ya efendim bir şey oldu yani ilaç kendisine fayda vermedi demek. Yani bizim dindarlığımızın, ibadetlerimizin kabul olmasının alametli ahlakımıza görülecek. Ahlakımız tüzelttiği zaman, huylu olduğumuz zaman Demek ki ibadetlerimiz bize fayda vermiş, Kabul olmuş da, biz böyle güzel şeyleri yapabilecek yoruma gelmişiz diye meseleyi biraz oradan ölçmemiz lazım. Çünkü şimdi okuduğum hadis-i şerif gibi daha başka hadis-i şeriflerden anlıyor musunuz ki? insanın bu güzel olmadığı zaman peteki işlerde pek kar etmiyor, fayda sağlayamıyor. Hatta zorlara uğruyor. Bu hadis-i şerifte de mesela uyumuş bir Peygamber Efendimiz cennete girmeyecek. Şimdi efendim e kalbi katı, içi kötü, dışı kötü, efendim, e, hasis, adi tabiatlı, pespaya tabiatlı, sert ahlaklı, efendim, pis boğaz, çok çok yemek yiyor, midesini şey yapıyor, kamsız efendim böyle, sonra, çok içiyor, çok yiyor, efendim, göbeği kanlı karnı geliş. Efendim zulmü yapmaktan çekilmiyor, karşısındaki insana acımıyor, yani onun çektiği ızdırabı <gülüyor> aldırmıyor, böyle bir insan cevabı bilmeyecek diyor. Yani bu insan isterse Müslüman olsun, yani la ilahe illallah desin, istersen namaz tutsun, oruç tutsun, isterse hacca işsin, ömre yapsın, demek ki bu gibi sıfatlara sahip oldu mu? Yani arkasından deseydi ki namaz kuranlar müstesna, hacca gidenler müstesna, oruç uğraştanlar müstesna. Yani onlar da bu kötü uylar olsa da onlar gene cehenneme de gelecek deseydi, yani öyle demeyin. Şu uylar insanın üzerinde oldu mu o cehennemi bulur. Katı kantilin, efendim, gamsız, hep kendisini düşünüyor, ilgisini doldurmaya bakıyor. Efendim hassiz, başkalarına hayır faydası yok. Yani bu sıfatlarının hepsi bu nokta itibariyle etrafına faydası yok. Sırf kendi nefsi için çalışıyor. Rab bana, hep bana usulüyle gidiyor. İşte böyle bir kimsenin, böyle bir katı katlı, efendim zalim, merhametsiz, taş yürekli kimsenin Cennet'e girmeyeceğini bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri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 yoksullara yardım etmeyi kulların göz etmeyi teşvik ediyor. Diğer din olmayı yani bencil olmayı, başkalarına hayır yapıcı kimse olmayı teşvik ediyor. Bencil olursa, başkalarına da üstelik bir de zarar dokunan kimseden cennete gelebilecek. O halde güzel huylu olalım. Üzerimizde kötü huyla var sesin Hep herkeste kötü bulunur bulunabilir, bulunuyordur. Yani kolay değil, insanın kamil huylu, iyi bir insan olması kolay bir şey değildir. İyi bir eğitim görmesi lazım ama bu eğitim değil. Yani ilkokula gittik, yok aldı mı, güzel olur diyemiyorsun. Ortaokula gitti mi mezun oldum ahlaklı daha güzel olur diyemiyorsun. Liseyi gittik, ikramasını aldı mı tamam, olur diyemiyorsun. Üniversiteyi gittikten sonra artık evliğer gibi olur diyemiyorsun. Bir ve maalesef tahsin gördükçe berbatlaştığını görüyorsunuz. Bakıyorsunuz efendim sokak felimliği küçülmüş, efendim saygısı kalmamış, küçüğe sevgisi kalmamış, kalmamış. anasla babasına bakış tarzı değişmiş, efendim İslam ahlakını bırakmış, bizim eski ferimizi terk etmiş. Onların hepsiyle alakalı efendim sırf kendi nefsine, nefsine seks e, duygularına kapılmış böyle görüyoruz neden? çünkü batı öğreniyorlar belki batı üniversitelerine gidiyorlar batı üniversitelerini oranların insanın insanlığı bunalımda orada İslam yok oradaki din bozulmuş oradaki din adamları efendim halka gerçekleri anlatma durumunda değiller. Erkeğin erkekle İngiltere'den nikahını kıyıyor papaz. Dikkat edin erkeğin kadınla değil. Erkekle de erkeksiz geliyordu evleneceğiz diye kiliseye geliyorlar. Papaz da onların nikahını kıyıyor. Papaz yanına şortlu kızları almış. Atlet giymiş, kolları açık, göğüsleri açık, bacakları açık, kızları almış. Efendim yazık. Turistik geziği Akdeniz ülkelerine bizim ülkeye geliyorlar, tarihi eserlerine geziyorlar. Bu kim? Bu papası. Bu kim? Bu işte papanın yanındaki işte şeyleri. Din çürümüş orada. Din'in özgürsini yapmıyor insanlar. Şeyler, din fonksiyonunu kaybetmiş, ifade edemez durumu diyebilir. Oradaki ahali de şaşırmış. Ahali de şaşırmış. Efendim dindarlık sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış. kilisenin tepesinde çan çubur çam çalmaktan ibaret bir nöfleye getirilmiş. Efendim soruyorsun ki ya sizin günlük ibadetiniz yok mudur? Allah size yani emretmemiş mi? Emretmiş ama yapmıyorlar. O, o e, kilislerde, bilmem köyünde, prastorta bilmem, belirli saatlerde Kaldıkları, çanları âline davet ibadete İbadete davet ama Peki size dininiz kapanmayı, örtünmeyi emretmemiş mi diye soruyorsunuz? Faltı, koca, büyü, etrafı açık, kasap kütlemek gibi dışarı. Efendim, soruyorsunuz ya bu ne için örtünmek var ama rahibelerde kalmış. Yani tarihi eserlerin mücadele kaldığı gibi, rahübeler ürtmüyor oradan, uzun şeyden, efendim mantolan şeyler. Yani <gülüyor> örtünme onlara mahsus kalmış, ötekiz şeyler diyor. Efendim oruç var mı? Orucu bozulmuşlar, perhiz rahmet edilmişler. Hamur yemiyorlar, hamur var ama bilmem ne, bilmem tuzlu yemiyorlar, hiç yemiyorlar. E bu mu bir işin aslı? Değildi ama işe he, değişe, değişe. <gülüyor> hemceler işin ucunu biraz korktura korktura 180 derece göndürmüşler işin. Işte bizden de tersine döndürmüşler. O adamlar buhranda. O adamlar sırtına şeytan çıkmış, bilmiş. Facetlerini da boğazlarına şöyle tenetlemiş, eline de kamçıya almış. Vuruyor kamçıyı bunların mutlarına. Efendim, ya Allah, Allah de, ben cehenneme doğru durmuyor. İçki serbest, kadın serbest, şunu serbest, bunu serbest. Onlar bize lisan olamaz. Onlar bize kılavuz olamaz. Sen onların peşine takılırsan nereye gidiyorlar? İmmişel bir alamete, biliyorlar kıyamete. Onların peşinden gidersen cehenneme gidersin. Kime gideceksin? Ya sorulur mu? Sen Allah'ın... Kur'an'ını tanımıyor musun? Tanıyorsun. Varlığını, birliğini musun? Biliyorsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi biliyor musun? Demek ki diyor. Onu onun emri O ne emri etmişse öyle <gülüyor> Namus Namut böyle. Ahlak telekkisi böyle. Alışveriş ticaret ahlakı böyle. Aile ahlakı böyle. Hepsi <gülüyor> kitaplarımızda yazılır. Bizim dinimizde bir adam bir kadına mahremi değilse bakamaz. Bir bakarsa yolda karşılaştığı zaman sesat göz takılmıştır, ah olur. İkinci bakış, şeytandan dur günah olur. Allah Allah, en tersi de ne güzel bedinin de öyküsü bu, karşısı da şu dediği zaman başlıyor günah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve Gözlerde gözler ina eder. Gözle günah eder. Var mı bu başka günle böyle bir şey? Yok. Ondan güzene bakmak sebep yok. <gülüyor> Bir de bir de kurt etmişler günahlamlar, üzerine bakmak seviyorlar. Üzerine bakmak günah kardeşim. Elinin değilse bakamaz. İslam böyle diyor, e, elini kızına, karısına bakmadı. E, biz bu ahlak ile asırlar boyunca yaşamışız, yücelmişiz, mutlu olmuşuz. Şimdi ki hanımlar da bizi hakikat ediyor. Eski Eski osmanlıların Beğendiği için Pakistanlı adam kaside yazmış Osmanlılara. Büyük mücahit insanlar, temiz ahlaklı insanlar, Allah'ın veli kulları bilmenler bilmenler bilmenler bilmenler. <gülüyor> Çocuklarına tavsiye etmiş Osmanlılar şöyle, efendi insanlardır, böyle ahlaklı insanlar da diye. Pakistanlı adam da para geçirmiş eline, dur bakalım şu babamın ettiği Osmanlıları bir göreyim diye kalkıp da İstanbul'a gelmemiştir. Keşke gelmesin. Keşke gelmesin. Gelmiş diye bakmış ki, eyvah, eyvah. Gazete, mecmua, bayneleri, çıplak kadın dolu. Köprünün üstü adalar, bozalar, berbat. Ya burası Türkiye mi? Rengistan'da. İslam diyarı mı? Hayır İslam diyarı mı? Şaşırmış. Küçük gününü yırtmış, ondan sonra yine gitmiş. Ne yapacağını şaşırmış. Bizim bir arkadaşımız, işte biz Türkler şöyle Müslümandır, böyle Müslümandır deyince acayi girdi de ben de İstanbul'u gördüm dedi. Ya boşuna konuşma demek istedi yani. Dedelerimiz öyleymiş. Biz onların mirasını har vurup, parmağın savurup, efendim memleketi canına okumuşuz, bakırmışız, çıkarmışız. Ah buyur. Benzetmişiz yani, saati açmışız, her tarafını kurtaramışız, zembeleyip çıkartmışız, orası burası vidalarını, tamam buyur, saati. Saat ne olur, yanlış kısa. Saati, saat iyi kalmadı mı? Arabayı almışız, vurmuşuz diyelim, tekevi patlamış, motoru tutmuş, buyur, ara. tamam. Arabanın aramadığı kalmamış. Yani, ne demek istiyorum bu benzetmelerden, misallerden? İslam'ın bir ahlak sistemi var, Dünyada başka sistemler de var. Ta Hazreti Adem zamanı geldi. Peygamber Efendimiz zamanından beri bir İslam var, bir küfür var, bir iman var, bir küfür var. Tabi Peygamber Efendimiz'in zamanında da müşrikler vardı. İmansızlar vardı. O zaman da kötü insanlar vardı. O zaman da hırsızlar, arsızlar, edebsizler vardı. Ama İslam onları yendi. Birçok ülkede kendi ahlakını asırlar boyu hakim kıldı. İsveç kralı Bizim İslam diyarına genç insanlar gönderiyor. Mektupta yazmış diyor ki, efendim muhterem eserim diyor. İslam diyarındaki sultana size şu taleplerimizi gönderiyorum. Bunları ne güzel ahlakınıza, mekteplerimize, güzel güzelce yetiştirebilirim. Yalvarıyorum size diyor. O zaman öyle olmuş. Tabi şimdi işler değişmiş. Aksine gitmiş. Yani bizim Müslümanız diyebilir miyiz? Dışarıda bir İngiliz de, bir İstanbul'u yan yana yürürse, ne olacağını diyeceksiniz? Çıkart bakalım demedikten sonra bu İngiliz veya Fransız veya Fruga veya Yugoslavia'dan akrabasını buraya ziyarete gelmiş, Yugoslav Koçna veya efendim bilmem İspanyol, İtalya, onlar biraz esmer olarak bize benzerler. İngilizler biraz karışın olur. Ondan biraz anlayabilirsin de İtalyan falan oldu mu, İspanyol oldu mu anlayamazsınlar. Yiyinler aynı, Kavurlar aynı. Edepsizlik aynı seviyesizlikte. Efendim yüzsüzlük aynı. Namus telakkesi yok. Ar felakkesi yok. Haram felakkesi yok. <gülüyor> Gitmiş. Bizim kendi ahlakımız var. Kendi kültürümüz var. Kendi medeniyetimiz var. Kendi yolumuz var. Bir de küfür yolu var. Biz kendi yolumuza yürüyürsek, Allah'ın emirlerini tutarsak, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyetine sarılırsak cennete gideriz. Yoksa Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim adetimizin Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Allah'ın Türkiye Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Cümle cihanın halkı. Silme, hepsi kâfir olsalar azametinden bir zerre eksilmez. Hepsi müslüman olsalar azametine bir zerre idare olmaz. Ne yapacak? İsterken on der, kül, bir başka dünya halkeder, tebelen tırnağı, hepsi Allah'ın sevgili kulları ve evli adam ibaret bir ilke halkeder. İlerce bir ülkenin ahalisinin hepsi müslüman yapar. İlerce kâfir yapar bizim O'na ihtiyacımız var. Bizim Allah'ın rızasına ihtiyacımız var. Bizim cennete girmek için çalışmamız lazım. Bizim cehenneme düşmemek için göz açmamız lazım. Yolu nedir? Cennetin yolu Peygamber Efendimizin arkasından gittiğin zamanlarıdır. O yoldur, Peygamber Efendimizin yoludur. Cehennemin yolu da şeytanın emrettiği, nefsin, efendim, günahların olduğu yoldur. İç içtiği, Koş kızların peşinde. Efendim al haram parayı, harca, zulüme, her türlü efendim, edepsizliği yap. dost doğru cehennemin ortaya yere düşersin, oradan da güle gide gidersin. Kayağı duyuşlar Cennetin yolu dördür. Biz ne yapacağız? Bir aklımız varsa cenneti kazanmak için çalışacağız. Aklımız varsa cehenneme düşmemek için çırpınacağız. Kurtulmakta. Kurtarırsak biz kurtuluruz. Allah cehenneme kâfirleri attığı zaman soracak: Helmin peli, ey cehennem, elerim kahramın yurdu olan çeşitli azapların toplanmış olduğu bu e, efendim e, kâfirlerin atıldığı alan <gülüyor> doldu mu? Tamam mı? İçin doldu mu yani siyah bir var mı? Ve tekumur ve helmin ve hel Ya Rabbi daha var mı? Var mı? Daha varsa, daha gelse daha iyisini alır. يَوْا يَكُولُ لِجِهَنَّمَا هَلِمْ تَرَيْسِ وَتَكُولُ هَنْ Allah Teala Hazretleri sordur, mu he cehenneme? O da diyecek ki, Yarabbi daha var. Biz ondan kaçmalıyız. Cehenneme düştüğünüz ama... Bir çiftler böyle olarak, bölük diyecekler. cehennemdeki vazifelerine soracaksak, Allah Allah, neden niye hükümlecekler, ya şimdi ne biçim, ne biçim varlıklarsınız, size hiç bu tehlikeleri önceden haber veren bir nezir, bir minzir, bir korkutucu, bir ihtar edici, bir ikaz edici, bir hakikatif söyleyici, bir ihbarcı, gelmedi. ''Kaduz, belâ'' Hayır geldi! ''Pekedednâ ve bunnâ'' ''Mâ nezzele Allah'ın bir Geldi ama biz onu tekbir ettik. Yalan söylüyorsunuz. İnanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedi. Allah bir şey indirmemiştir dedi. Yiyecekler. ''Vezinna resmâhu evnâfı vâzinnâ fî asrâli sallâf'' Ah! Ah! Keşke kulağımızı görseydik, keşke akletseydik de şu cehennem enderinden olmasaydı diyecekler. O zaman diyecekler. Allah onların böyle diyeceğini dünyada şimdiden bildiriyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Bunu duyarsın. Doğru mu? Yanlış mı? Gerçek mi? Yalan mı? Gerçek. Doğru. Bu böyle olacak. Allah önceden bildirmiş. İnanırsa kendini ona göre ayarlarsın.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 İçimizde saçı ağıran, sakalı ağıran böyle dükülenler var, bunca yıl Müslüman yaşayanlar var. Müslüman yaşadık da yani Allah'ın nimetlerinden bir mahrumiyeti mi olur? Bir zarar mı gördük Müslüman'ın? Bir eşitliğe mi Hayır! Elhamdülillah, eşşikrülillah, Allah'ın sade hazretlerinin verdiği nimetlere hamdü olsun, kâsırlarımız elinde olmayan çeşitli nimetler Memleketimiz bir gün meyveluk, bolluk dışarıda diyorlar ki Türkiye'ye gidin bolluk, ucuzluk, cennet gidin demek. öyle diyorlar cennet gidin memleket diyorlar çünkü Almanya'ya dikilsin karbunlu gidinle satıyor İki iki tane patlıcanı yan yana koymuş, üstüne bir iki patlıcan satıyor bizi güvenle veren hakkada gitsen, kasaba, manöve gitsen iki patlıcan neredesin? desen güvenle zaten biz satın olmayız bahse pazara gittiğimiz zaman oradaki adam hangisi küfeciyat yanımdan gel küfeciyi alıyoruz yanımıza küfeci dolduruyoruz ehlamlar <gülüyor> boluk memedik bizim bu kazaya aldık ne efendim ver üç yüz ver beş, kilo. beş yüz lira. diyor dolu 1000 inler ol dolu diyor nasılsa adam taşıncaya öldürülür şey küfe'nin antep'sine dolduruyor. mu diye Doldur. şu şimdi bizim yakamızı siktirme bugüne Allah Allah diye arıyorlar şeyler, İsveç'te, Norveç'te, Danimata'da, İngiltere'de, İrlanda'da, Kanada'da ah bir güneş çıksa da şu güneşin cemalini görsek diye kıvranıyorlar. Güneş oldu mu da elektrikler, parklara seve seve seve seve. Güneş çıksın, biraz vücudumuz güneş alsın diye bizi bir şey bıraktırlar işte, çupul çupul parklara seviliyorlar hepsi. Ya Allah bizi bu güneşi vermiş. Diyar diyar geziyorsun, bir güzel, içme suyu yok. Allah bize iki adımda bir çeşme vermiş. Kayaların altından güldür güldür, şu akıyor, elini sokuyorsun. Efendim elin donuyor, donuyor abdest alıncaya kadar bileklerin sızlıyor, ayakların sızlıyor. Bunu daha çıkıyorsun, bir başka tatlı bu, sevgisiyorsun, bir başka güzel Benim Nereye gitsen güzel, neden? Allah nimet vermiş. Bir kere güzel bir memleket vermiş. Ondan sonra komşum, bana karşı iyi davranıyorum. Ben komşuma karşı iyi davranıyorum. Kimse kimsenin hakkını yemez. Yani bu kafirlerin ahlâbı gelmeden önce bizim hayatımız baklava da Allah kahretsin. Nereden geldiler? Nereden usta nasıl başımıza? Medeniyet denilen şu canavar nasıl geldi? Nasıl geldi bizim bunların ne gibi gözüne kattı? Kuyruğuyla kanadı da eczema işte kıvır kıvır kıvrandı. Darma bizim dinleymiş üzerimize. Biz mutluyduk. Hâlâ mutluyuz. Yani İslam'dan bir zarar görmedik. Müslüman olmayanlar dertlerini Müslüman olmayanlar, İslam olanların, Müslümanların elindeki nimetlerin büyüklüklerini de, onları almak için füzelerle, tanklarla saldırılan, Versinler bize. Çünkü saldırıyorlar. Biraz bir nimet görülen bir yerde, hadi tanklar, füzeler. Fadır güler olayım Müslümanların elindeki bu nimetleri versinler, saldırırlar. Her şeydi çok. Altı aylık yurt dışında kalıyoruz, memleketin çamurunu özlüyor. Ah şu İstanbul'un çamurlu sokakları olsa da baksam şapşap şap, ayaklarım çamurlansa, pantolonum çamurlansa diye özlüyor. Öyle güzel bir Allah bizim küfranın nimetimizden dolayı elimizden çıkarttırmasın. Şakıra çiğnettirmesin. Biz Müslümanlıktan zarar görmedik Tümle cihan altına ilan ediyoruz ki biz Müslümanlıktan zarar görmedik cümle cihan halkına sesleniyoruz diye aklınız varsa İslam'a gelin. Aklınız varsa İslam'a gelin, ondan sonra çok gizli olacaksınız. Çok pişman olacaksın. Oradan bana kırna kırna gülecek, sadece koca hayattan ne anlar? Senin her şeyi bildiğin, her şeyi biliyorsun. Hepimiz biliyorsun. Hükamilin, ahaletin, senin yaptığın her mezzanetin hepsini biliyorsun. Öğrettiniz zaten. Her şeyi öğrettiniz mecmualarıyla, yayınlarıyla, efendim, porno, efendim, neşkiyatlarıyla ne kadar pis ahlak varsa, hedefsizlik varsa, biz gitmeden evimize getirdiler. Radyodan, <gülüyor> televizyondan soktular kafamıza, gözümüze, ah işte, bizim ahlakımız bu diktir. İlla Eksik olsun. Hiç şöyle bir imreni bir tarafı yok. Bir tek şey var. Bütün hayatlarının şeyi tek. Aç gibi hiçbir şey e Bu domuzlu da var. Domuzun adlı artık bu. Tam ahlakı. Domuz ahlakı. Başka bir şey yok. Bir de bir de otomobillerin arkasına tavşan resmi yapıyorlar. Neden? Tavşan bir senede altı defa yedi defa doğur. Seksin sembolü. Geçen yine da iki kulaklı tavşan koyuyorlar. Seksin sembolü. Yani seks, hani bizim bu çingelelerin ayıyı yakalayıp da burnuna halkayı taktığı gibi, bu zamanda hemcinslerimizin burnuna halkayı takmış, çingeleminin eline kezaldığı tıpıp tıpıp tıp vurdukça onu böyle ayar kaldırıp, kaynana nasıl ağlar, gelin nasıl vursasın diye böyle şey yaptığı gibi, seks bunları böyle böyle oynatıyor. Başka da bir bilgisayar bir şey yok. Ne insan, ne merame, ne çalışma, ne efendim, adalet, ne hırsızlık, ne güzellik, ne hassas duygular, ne yüksek ne sanatlar, ne ince efendim, zevkler. hiç şey Hiçbir şey yok. Gözlerini kara duvan görmüş. O kadar. Allah bizi kafirin ahlakından korusun, İslam'ın güzel ahlakından ayırmasın. Tabi. Kötü huylar yerine girmeyecek, iyi huylar yerine girecek. allah Teala hepimizin kötü huyları tasfiye etmemizi nasip eylesin. Güzel huylar ile müzeyyem olmamızı yakın zamana harcih Amin. Kötü huylar, o selam hep bu kafirlerin anlattığımız açıklık, efendim, hırsızlık, asızlık filan tarzında huylar değildir. Onların bilmediği bizim satırımızda yazılmış daha başka kötü huylar var. Mesela, Efendim, kibir, mesela vücub, onlar hiç bilmezler. Onların akılları, fikirleri kibir ve vücuba göre hareket etmektir. İler giyince efendim, kravatı, sürman, ükülü, yakası, bilmem nesi, kibir. Herkes kendisini alkışlayacak, beğenilecek ve şöyle Bizim dinimiz, bizim felsefemiz, şöhreti afettim diyor. Tanınmış olmak, meşhur olmak, afettir diyor. Onların onları şöhret kazanmak için için. Biz tevazı iyidir deriz, onlar kibir için koşuyoruz, onların şeyleri tamamen der. Biz haset kötüdür deriz, onların işi gücü hasettir. Diğer karşı, biz insanın dış görünüşü ile içindeki duygular farklı olursa bunlar rüya derler. doğru değil diye, ondan kurtulman çalışırız. Onlar tepeden tırdağa girer kendisinden doğdurur, rüya torpasıdır, tulumudur adamlar. Yüzüne giderler, kuyu, kuyusunu kazarlar insanın. Gelirler burada bizim devlet adamlarıyla anlaşma yaparlar, Amerika'ya giderler, tutmazlar. Bizim giderler, sahtasınlarına kalırlar. Ya bu gömür, bu gömürdan ne köy olur, ne kasaba olur, bunlardan hiçbir işe yaramaz. Tarlaya koysa, gübre yerine, bitkiler kurur, uğursuz, otları sarartıp, Müslüman olursa bir işe yarar.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 İçi dışı mağmur, içi dışı aydın, temiz, faz, asil, zarif, kamil, edik. Yüksek, haz, tarif, kamil Müslümanlar edin. Her zaman günah işledikçe boyun bükelim. Ya Rabbi bizi affet, Ya bizi affet. affet. Yarabbi bizi sana karşı günah işlemeyecek bir duruma getir yani. Rabbi. Bizi edebli ile eyle Hem de sabahtan akşam ayıp, küçüklükten büyüklüğe. Efendim yazdan kışa nimetler ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, biz de sana edepsizliğimizden, yüzsüzlüğümüzden, saygısızlığımızdan isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz. Biz bu durumdan kurtarıyoruz. Bizi edip, edeti kurt eyle yarattım. لَا يَذْخُذُ الْمَدِينَةَ رُقُرْ نَسِيدِ الْدَجَّالِ لَهَا يَوْمَ اِذْنِ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَعْدٍ مَلَكَانٍ Bundan sonraki hadis-i şerifte de ''Lâ yedekulûf teccâli diye iki iki i aynı konuda. Konuyu değiştirdim. yani Anladık. Anladık ki kötü huy enaymış, iyi huy iyiymiş. Kötü huy cehenneme götürülmüş, iyi huy cennete götürülmüş. Kötü huyüzü cennete girmezmiş. Cehenneme gidermiş. İyi huyüzü cennete gidermiş. O halde kötü huyları atacağız. Zahirliyle bağlı etubuyla atacağız, kalbimizi ve içimizi özümüzü dışımızı takip edeceğiz, iyi insan olacağız, ona azm ediyoruz. Yani niyetimiz o, bu hadise okuluyup azmımız o. Ondan sonra ikinci konuya geçiyoruz. Peygamber Efendimiz bu iki hadis-i şerifte buyuruyor ki, birincisinde Medine'ye Mesih-i Teccal'in korkusu girmez. O Teccal'ın çıktığı zaman Medeninin yedi kapısı olacak. Her kapıda bir tane melek bekleyecek Deccal girmesin diye. İkinci ayet şehrinde diyor ki Deccal Mekke'ye de girmez Medine'ye de girmez. Neden? Oraları mukaddes yani. Oralara efendim o Deccal girmeyecek. Deccal ahir zamanda çıkacak. Efendim kendisini şey gösterecek Haklı gösterecek, iyi gösterecek, insanları yanlış yola çekecek, dinle imandan çıkartacak, bir takım böyle efendim olağanüstü şeyler gösterecek. Ha, bunlar böyle yapıyor diye herkes onun peşine koşacak. Mümin onun kâfir olduğunu anlayacak, onun anlamda azarca, "Ya bu kâfirlik dediğini anlayacak, onun yolunda gitmeyecek. Bu bir hakikaten böyle bir şahıs olarak kimizler? Yoksa bu bir sembol midir, bir semizmidir, bir işaret midir ki? yani Müslümanlar ahir zamanda güzel gibi görünen bazı şeylerle karşılaşacaklar, onlara kapılıp dinlerini bırakacaklar, aldanacaklar. Ama bazıları o güzel gibi görünen şeylerin aslında güzel olmadığını anlayacaklar, dinlerine sınırda ve ötekisinin küfür olduğunu bilecekler, kafirlik olduğunu bilecekler, o tarafa uymayacaklar. Mane mı geliyor? Ne Allah bilir. Allah bilir. Ama bizim bu zamanımızda bazı zehirli ve kökü ve köfür ve imansızlık ve edepsizlik ve arsızlık ve yüzsüzlük bazından, cinsinden bazı şeyler üstü Kayseri usulü Allah'ın kulları boyanarak zehiri, şerbet gibi sulara efendim çeki çiftli çeki göstererek, eskiyi püsküyü efendim iyi göstererek piyasaya Sürüyorlar, bu var, biz bununla karşı karşıya eğil. Demek ki biz de böyle bir şey olduğu zaman gözümüzü açacağız. Biz de karşımızdaki bir şeyin dış yardırına bakmayacağız. Parmağımızı şöyle kazıyacağız. Yardırın altı ne? Yardırın altı çamur. Şöyle kokusunu koklayacağız. görünüşü güzel. Dilimize bir değdireceğiz, tadına bakacağız, kokusuna bakacağız. Ve değil, pis, tamam ben bunu istemem, anlayacağız. Anlayabilir miyim acaba hocam? İyi mümin anlar. İşte kıf feraseten mümin müminin anlayışından ferasetinden kork. Çünkü o, inna hu yemzuru inorilla. Allah'ın nuruyla bakalım Baktığı zaman şahiden cihemin köşesini görür. Bir işin doğru mu, ilim olduğunu anlar reklam yapıyorlar, reklam yapıyorlar, çarşaf çarşaf efendim gazeteler deşirler kıs kıs gidiyormuş o ya bunun reklamı yapabilecek bu bir taraf yok dememizde de azaltacaklar kandıracaklar, dolandıracaklar girecekler aklı olan gitmez peşinden diyebiliyor gözünüzü açın bu devir böyle azaltmacaların şok olduğu bir devir, batılın süslü süslü fiyataya sunulduğu devir, batıl süslemişler, anlamışlar, süllamışlar, efendim, kan keliminin merkezi boyadığı gibi görmüşler. sürmüşler. Dikkat edince ki, aldanmayasınız. Ölçü nedir? Şeriat'tır. Ölçü nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü nedir? Peygamber Efendimizin hadis-i şerifidir. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini okursanız, Kur'an-ı Kerim'i okursanız, bunlara sarılırsanız, Ebediyyen dalalete düşmezsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bunlara sarıldınız mı? Dalalete düşmezsiniz. Demek ki dalalete düşmemek için elimizde vasıta, alet var. Neymiş? Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Elâ-ı Kadîm, Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i senin. Ve onun yolunda gider. Efendim, Allah'ın has kulları. Onun için bunlara savuduğun insan sapıtmaz. Onun için ben şimdi üniversiteye hocayım. Yıllar yılı hocalık yaptım. Kâfirin en çok sağladığı bir şey Peygamber Efendimiz. Evet. Kuran-ı Kerim'in cümleleri genel. O cümlelerde efendim detay yok. Ama Peygamber Efendimiz bize her şeyi öğretmiş. Her türlü tete öğretmiş. Onun için dolu bildim donkuş ötüp değirmenlere saldırdığı gibi dolu düzgün sünnet-i zemiyyeye saldırıyorlar. Sünnet-i ayaklar altına almak çalışıyorlar. Siz sünnete uygun yaşamak istediğiniz zaman size saldırıyor. Peygamber Efendimiz sefalı bıraktım demiş. Büyüyü kısal Öyle yapıyoruz. Vücum. Peygamber Efendimiz örtülün demiş. Efendim bilmem vücum. Peygamber Efendimiz içki içmeyin, içki içmeyin, şöyle bir böyle bir tarif etmiş. Kur'an-ı Kerim'de dinlemez, tamrı vermeyi diye kısaca geçmiş Peygamber Efendimiz sarif ediyor. Diyor ki her sarhoş verilen şey eşkidir. <gülüyor> adı bükör olmuş, gotka olmuş, pira olmuş, efendim, şarab olmuş, vermut olmuş, bilmem cin olmuş, bilmem ne kefadere olmuş, ne olursa olsun. Sarhoş veriyor mu? Veriyor. Haram. E anlaşacağım. Çoğu haram olan şeyin azı da haram. Yalayacağım, yalaması da haram. Kendim içmeyeceğim, taşıyacağım. Taşıması da haram. Taşımayacağım da hambala taşıttıracağım, satacağım. Satması da haram. Canım yapacağım da satacağım, başkasına. Satması da haram. Nasıl tıkamış? Le kim tıkamış? Peygamber Efendimiz Hacı Sevinir'e tıkamış. Onun için şarkı çalıyor bu arada, dükkürür, dükkürür, dükkürür, dükkürür. Bütün sünneti Resulullah. Peygamber Efendimiz'in sünnetine saldırıyorlar. Siz de bunu bilin Peygamber Efendimizin kalesine gelir Peygamber Efendimizin sünnetini koruyor. Peygamber Efendimizin emrettiği gibi yaşayın Peygamber Efendimizin emrettiği gibi giyin. Peygamber Efendimizin emrettiği gibi yemek yiyin Peygamber Efendimizin emrettiği gibi evlenin. Peygamber Efendimizin emrettiği gibi, Efendimizin emrettiği gibi efendim ticaret yapın her şeyinizi Peygamber Efendimizin súper yapın Sünnetin kalesine girin Ş karşı sünneti koruyun ümmetin fesada uğradığı zamanda peygamber efendimizin sünnetini koruyana yüz şey sevabı verilecek. Neden? Savaş! Laf değil. Savaş. Kanlı kışaklı savaş ortaya e, ortada cereyan ediyor. Hocam biz ne kan görüyoruz, ne top sesi duyuyoruz, ne meğmi vızıltıyor yanında. Ne Ya Sağında sonunda kardeşin, anan, baban gidiyor. Devirip devirip gidiyorlar. Dün geldiğiniz kadın diyor, ya, için de anlatıyor. Hocam buyur, benim kocam iyi bir aile. Kaynanan hacı, kaynatan hacı, kayın kayınbiraderim hacı bilmem ne. Sen onları ne sayıyorsun? Onları ne sayıyorsun? Senin kocandan ne haber? Kocası teker kayyı. İçki şey satıyor. Kendisi içkiye müptela. Evli olduğu halde gitmiş bir metres tutmuş. Efendim, e, karısına hakaret ediyor, sen şişmansın diyor. Ya şişmanlarının gönü yok mu? Böyle insafsız. Sen bu kızcağızı aldığın zaman, gelin olduğu zaman, o günde o zaman gönül kör müydün? Kör olmayasın ya. Şişmansa, o zaman şişman ise o zaman ağa ya, elin kızın ne diye böyle nara yapıyorsun? O zaman zayıf ise senin yanında şişmanlanmışsın. Yani o zaman baklava börek içinde şey mi? Şehir zıtkın mı oldu? şişmansız diyormuş, gidiyor başka kadını. Başka kadını alıyor. Utanmıyor, arlanmıyor. O geçişin çocukları var. Çekilmiyor, sakınmıyor. Ne olmuş şimdi bu adam? Bu adam, içki seksen yerden uzanıyor bu. Gitmiş bu. Kayınbiraderi hocaymış. Kayınbiraderin hoca ama kayınbiraderinin kardeşi olan koca yerde sevmiş gidiyor. anlamdan yemiş kuşunu, her de şehit edeyim. O şey gitmiş. Ne din kalmış, ne iman kalmış. Allah bir felaket vermiş, dükkanı soyulmuş. E Allah bana bu belaları neye veriyor? Daha bu az bile, az bile. Daha neler veriyorsun. Sen hemen hemen biraz daha bu yolda devam et, bak taneler E Peki öteki kader meyhane çalıştırıyor da, ona bir şey olmuyor da, ben teker bayrağı yapar ben niye bana böyle oluyor. E Allah seni diye biraz seviyormuş da, bir tokat da uyanıyorsun yani ikan ederse belki uyarlasın diyor. O bakımdan kimisi öyle yuvası yıkılıp gidiyor. Kimisi efendim hırsızlığa, kimisi rüşvete, kimisi zinaya, kimisi bilmem hangi günahı şey yapıyor. İşte onların hepsi kayıp için. Müslüman adam babanın evlatıydı. 85 yaşında babası varmış. Evden camiye, camiden eve dembeyaz sakallı, nurani insan çocuğun bu halde saklıyorlarmış. Babasına Allah ömür versin, oğlu gitmiş. İnnâ lillâhu, illâ ileyhi râciûn. Demek ki bir savaş var, demek ki bizden gidiyor filan. Bizim evlatlar, bizim arkadaşlar, bizim kardeşler, bizim komşular gidiyor. Bizim yuvalar yıkılıyor. Bizim memleketler insan oluyor. Bu adamların bir hayırlı yanlar da. Salmış, sabahdan akşama salmış, eve gelip kavga eder. Evde de kutup kalmaz. Kaç kişi unutursun diye diyor. Şimdi bu çocuklarını nasıl evlendirecek, onlara nasıl babalık olacak, ciddi et almadık demek ki kaybolmuş. Geçen gün gittik bir lokantaya, yorgun, şey alacağız, üç tane sarhoş devik hazır geldi, hadi bakalım buyur, gittik geçti. Yağuvarlı, bilmem ne, yani geçirdik ee, esas hocam, hadi bakalım, bunların nasıl yola geliriz, sıfır. Demiri kısa süreli çılak edeceklerden kuvvetli ama kafa gitmiş, o da, o da deviriyor. Bu gençler böyle devirmiş, öteki adamlar böyle devirmiş, bu çocuklar böyle gitmiş, bu kızlar böyle gitmiş. Kızlar nereden bakıyor? Ben hocayım, direksiyonla araba kullanıyorum, gözümün içine böyle bakıyor. Ya kız, başın önünde eğileceksen, başın önünde eğiterek bizim eskiden Böyle e, adamların önünden geçmez şeyler kadınlar, beklerlerdi, adam geçerdi ondan sonra. Sonra öyle dik dik erkeğine bakmazlar Yiyecek misin beni? Ee, öyle bakıyor. Utanmak yok. Erkek utanıyor, bakmıyor, o böyle bakıyor. Neden? O da gitmişti ondan. O da gitmiş Sen ona baksan, yani biraz kurcalıtsan, o zaman Hakkı sonu mecbasını alıyorum. Bilmem ne ki dergiyi alıyorum. Orada okudum ki bir kız evinden kaçmış, artist olmuş, küplerin içinde mücevrenler parmaklarında İşte ah de, bir fırsat da bana düştü. Bunun kafası öyle. Öyle bir zengin olursam da ben de o işi yaptım. Kuyumcuya gidiyorsun. Bir sürü genç kız dizilmiş tezgaha. Şu yüzümü alsam, bu yüzümü alsam acaba bu küpe nasıl? Yakıştı mı? Maksadı küpe almak değil. Maksadı tezgahlara yapmak bir kenar sahibinin oğlunu çalmaz. Neden? Dünya hırsı yüzünü kaplamış efendim, seks duygusu imanı tutmuş o da gitmiş. O da devrilmiş. Ondan dakika sonra gitmiş. Ondan ne olur? Ne şeyler var Demek ki bir hak var. Demek ki kıyasıyla bir harp var devrilen devlere yıkılan, yıkılan yıkılana hep izlenildi. Demek ki bu savaşın şuurunda olacağız, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız, Kur'an'ın Kerim'i tutacağız, kaldıracağız, kalenin duvarına gideceğiz, aşağı düşük demeyeceğiz, düşmanın eline geçip demeyeceğiz kardeşlerim. Yani sen iyi Müslüman olmadığın zaman, zararın sadece sana olmuyor. Cümle cihana zararı kaldırır. Cümle Müslümanları kar ağlatıyorsun, Allah-u Teala Hazretleri cümlemize şuur İslami'yle ne yer kulum nara, lân tazelle deye, lân ve tazelle Bu hadis-i şerif, biraz o bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz cehenneme girmez. Benim aileme gelin gelen kimseler ve benim ailemden evet tarafa, benim aldığım kimseler. Yani benim fidanımın evlendiği veya kız verdiği kimseler yani Peygamber Efendimizle cüzdiyet ve karabert bağı kurmuş olan kimseler cehenneme girmez. Neler? Onun nuru o kadar çok ki hepsine yetiyor. Hepsini temizliyor. Şu taraf seyyitler, şu taraf şerifler, şu, şu taraf işte şunlar, bunlar evrâd, ahliyat. Ondan cehenneme girmişiz. Allahuteala Hazretleri bir şeyler çok hoşuma gidiyor. Efendim zevk duyuyor, onu da size nakletmek isterim. Bir Hazret-i Şerif'inde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ''Ali Kudr-ı Tapiyyir'' ''Ali Kudr-ı Şimdi diyor ki Allah'ım sallâla seyyidina Muhammed ve âlâ âl Muhammed Muhammed'e selat eyle Yarabbi ve Ali Muhammed'e selat eyle, âl demek. âl-i Muhammed'e selat eyle. Muhammed, Muhammed'in Ali. Âl i Âl-i Osman diyoruz, anlıyoruz ki Hazreti Osman'dan birinci Osman'dan Osmanlı galibinde efendim, birbirine en son Habibi'ye kadar kürküler. Tamam, Ali Osman. Ali Selçuk dediğimiz zaman, bu Selçuklu devletinin şeylerini anlıyoruz. Efendim, Ali Abbas dediğimiz zaman anlıyoruz. Peki, Ali Muhammed dediğimiz zaman kim? Kimler acaba bunlar? Diye, tabi o hadis-i peygamber efendimiz ittifaz ediyor. Diyor ki, Ali Hüb-i Takva izni. Herkes benim alimdir. Takva izni. Her şahıs benim alimdir. Alim Âl Muhammed'dir. Alim Muhammed'den söylüyor. Her zaman üstüne dua geliyor bu adam. Takva izni olduğu zaman kim Allah'ın sallallahu <gülüyor> <'ın sef> <gülüyor> aleyhi ve sellem Muhammed'in Muhammed o duanın sevabı bu adamın da üstüne yarıyor. Allah cümlemizi takva izni. <gülüyor> Demek ki takva ediyor olduk mu yaşadık? Salih kur mu yaşadık? Cümle cihan halkının, ehli namazın, ehli niyazın, dua ehlinin, niyaz ehlinin, Allah'ın sevgili kullarının, namazlıların, niyazlıların, oruçlularının duaları üstümüze yağıyor demek ki. Şaldır, şaldır, şaldır, şaldır, manevi rahmet üstümüze yağıyor. Allah bizi takva edin, yani Allah bizi salih kur eylesin, Allah bizi o duaların şümrüne, girenlerden eylesin, ortalardan gitse, alanlardan eylesin. Amin. La yedisurrün nâ ben nesbemüm ve ânin ve lâ rââ men râânin ve lâ sen rââ men râânin. Bu da yukarıdaki hadis biraz uygun düşen bir hadis şerif. Efendimiz buyurmuş ki, ''Bir mi ki beni görmüş, cehennene girmez.'' Yani Peygamber Efendimiz'in ashabı cehennene girmez. Ama ashaplıktan çıkmamışsın. Çünkü Hazreti Şerif'ten biliyoruz ki, tam havuzun başına böyle diyor ki, melekler böyle birisi gelirken, havuzun başına doğru birisi, ben de bu benim ashabım diye böyle onun karşısına hazırlanırken, melekler yolda onu durdurumdan çevirirler. Ben de meleklere derim ki, durun melekler o benim ashabımdandır. niye onu çeviriyorsunuz? Senden sonra o neler yaptı dedi onu havuz içerisine sokmazlar melekler, yoldan çevirirler gir Demek ki, ahdini bozmayan bağlıları bozmayanlar peygamber öğrenimizi görenlerden, onları onlara cehenneme girmek yok. Gelecekler. Sonra onları görenler de cennete gelecek. Yani ashabı görenler tabiinde cennete gir. Ondan sonra onları görenler görenler de cennete gelecek. Yani tebe-i tabi. Bunlar üç mübarek nesildir İslam'da hasr-ı saadet, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devre, saadet çağı. Saadet çağı müminler oradaki has-ı saabe Cennet'e girecek. Ondan sonra tabi'in devri, onlar sahabeyi gördüler, ilimleri öğrendiler, naklettiler, o mübareklerde Cennet'e girecek. Ondan sonra tabi'in devri, onlar da dini gördüler. Onlar da mübarek insanlar ilimle meşgul olmuşlar, bize hadisleri etmişler, efendim fıkhı tesis etmişler, onlar da cenneti Tabi bu peygamber şeyinin, hayırının, bereketinin nasıl böyle nesiller boyu devam ettiğini gösteren bir başka misal olmuş oluyor. Demek ki mübarek peygamberimizin yüzünü gören cennete, yüzünü gören cennete hani yüzünü gören cennetimiz derler ya, ya neredesin hacım? Oradan da seni göremedim, yüzünü göremeyeceğiz. İstediğim her şeyi göreceğim. Demek ki Peygamber adamımızın yüzünü göremeyeceğim. Geçenlerde bir hacı amca geldi, çok sevdim kendisine. Efendim rüyada şey görmüş. Peygamber Efendimiz'i görmüş. Ben kimsin sen? Ben Peygamberimsin demiş. Bir şeyler tavsiye etmiş. O da rüyadan yanılıcak, o tavsiyeleri söylediğince babası azarlamış, git demiş. Hacı kolları böyle, seksim oluyor. Resulullah Sevim'in yana mı girdi? Sen demiş, rüyada kendilerini neyi gördün de peygamber sanıyorsun demiş. Bilal demiş, böyle bir, bir yer görünce böyle birisi bir şey dediği zaman zaman rüyada sana, şu duayı oku demiş, şu tesbiklerini çek filan demiş, peki. Azarlamış yani oğlan Bir zaman geçmiş yine peygamber efendimizi rüyada görmüş, başlamış o babasının öğrettiği duaları böyle bıdır bıdır bıdır. Onları oku başlattınca peygamber efendimizi görmüş demiş ki evladım, Şeytan benim suretime giremez Şeytan benim suretime giremez ki, beni gören rüyada beni görmüş. Başka şeytan benim suretime giremez buyurmuş. Rüyada görmek bile öyle. Rüyada görmek bile saadet. Ama edefli olmak işte Dersin başındaki edef. Her şey, ilim bile geride önce edef. Önce edefli kul olacak. Bir talebe bir kafilenin başkanı olmuş O kafile, yedi otobüs, dokuz otobüsten içeri bir kafile, kar yoluyla hacca gitmişler, gelmişler. Biz nasıl kafiler iyi miydi? Hocam dedi, maalesef dedi bizim hocam haç ibadetinin şuurunda değiller. Boş kafayla gidiyorlar, boş kafayla geliyorlar. Turist gibi gidiyorlar, gidiyorlar hocam dedi. Bizim şeylere de uyanık böyle fayağı değil. Bir... İyi bir talebemdi benim. Haramişehir'in kaç kapısı var? Kaç minaresi var? Bilmem, e, bu hediyeyi kaça aldım. Çemriyel. <gülüyor> şimdi bu, şu an şu koza, bu çizgilerin gücünesi kaçta? Ya bunu hangi, hangi dükkandan aldın ya? Ya sen oraya alışveriş yeme gittin, ibadete mi gittin? Şu anda değil diyor. Yalnız bir tanesi vardı diyor. Bizim Kadir Efendim Çok ciddi, aşık, sadık edetli zarif bir kimse diyor İyi bir dervişti yani diyor böyle o diyor ciddi diyor öyle göz yaşları diyor Medine'ye geldiği zaman diyor onu da gösterindi diyor başını diyor yerlere koydu diyor toprakları öptü tesbihullahın bedesine geldim dedi diyor acaba ne şey olacak onu yararlı baslımede diye diyor böyle göz döktü diyor bizi de ağlattılar diyor İşte o iyi yani diyor hacı yapmışlar hacı yapmışlar karayoluyla yine otobüste dönüyorlar. Rüya görmüş, rüyayı bizim talebe anlatıyor çünkü gördüğünüz Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş bu hedefli kul, bu şahıs. Peygamber Efendimiz demiş ki, evladım senin hacin kabul oldu, bir kağıt kalem yetedir, yazı değil. Haccına yazı verir, tabi o da. Senin rüyada, aman kağıt kalemlerde öbür odalara gitmiş dolaşmış, işte rüyada gördüğün yer neyse,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 Bütün mahrumiyetler edepsiz Allah bizi edepten ayırmasın. O zaman bütün Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Dünyada rüyada görmeyi nasip etsin. Amiretten meclisine ermeyi nasip etsin. Cennetle komşu eylesin. Allahın kezlerinden doya doya nöş etmeyi nasip etsin. Hürmeti esrar-i surat